selam Kardeşlerim Büyük Müslümanlar Muzdarip Müminler insanlığı Hidayete davet ederler Onların bu çağrıları Hekimlerin Hastalarla meşgul olmalarına benzer Hekim hastayla meşgul olur böyle muzları, marazlar vardır ki onlar insanları zaman zaman cinnet derecesine taşırlar. Tedaviyi reddetmek şöyle dursun, bazen hekime de Hıristiyanları, Hazreti Muğlulun adıyla, Hazreti Muhammed'in şahsıyla, Hazreti Musa'nın diliyle nereder? Ve inni bi Rabbi ve Rabikum <Sessizlik> an Hazreti Musa aleyhisselam. Yüreklerin kıblegahı olacak Müslümanlar, onlara itica edecekler. Bu olmasın diye imana, İslam'a hürriyet hakkını çok görür zalimler. Peki, o büyük insanlar ne yaparlar? Bakıyoruz, o büyük Muzdariplere, Hz. Musa'ya, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a ''Feda'a Rabbehu'' ellerini kandırıyor, dua ediyor. Kainatın sahibine iltica ediyor. Fakat bu ilticada kendisini tahkir edenlere berdua ediyor. <gülüyor> فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّمْنَا رَحْبَلَا la تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَالِمِينَ Musa aleyhisselamın kavmi. O büyük Peygamberden öğrenmişler. Kainatın sahibine iltica ediyorlar da diyorlar ki Allah'ı Bizim şu zalim milletin ayakları altında payiman etme, çiğnetme, acı çekiyoruz diye bunu istemiyoruz senden Allah'ım. Onlar halimize bakıyorlar. Diyorlar ki eğer bunların davaları hak olmuş olsaydı Allah Allah'ı bu halde süründürmeyecek. Senin davan aziz olsun diye Allah'ın adı yeryüzünde yücelsin bizi kurtar Allah'ım ama kendi adımıza acımız namına değil senin davan, senin dinin yüce olsun diye istiyoruz Allah'ım Hazreti Eyyub Aleyhisselam'a bakıyoruz yıllar geçiyor hastalığın içerisinde ellerini kaldırıp da Cenab-ı Hakk'a itica etmekten hayal ediyor sen görüyorsun Allah'ım neyi isteyeyim ki diyor fakat Yanına iki kişi geliyor. Diyorlar ki eğer bu Allah'ın peygamberi olsaydı, bu halde olmayacaklardı. Allah buna bu velaları sıkıntıları vermeyecek. Görüyor ki insanlar onun haline, ızdırabına, hastalığına bakarak dinden, imandan uzaklaşıyor. O zaman ellerini kaldırıyor. Ve Eyyübe iznada rabbahu ennimesini yedurru ve enterhamurrahimu hastalık beni istila etti Allah'ım bana dokundu Allah'ım sen de merhametlilerin en merhametlisi en yüce şefkatin sahibi halim sana arz edilir Allah'ım yani istiyor o büyük davetçi ama yine kendi adına bir İslam'ın selametini imamına cenab Hakk'a ellerini kaldırıyor peki sonra iki insan bir tarafta Allah'ın yolunda yürüyen, o davaya sağlananlar, karşı tarafta firavun, firavunla aynı ruh haletini paylaşanlar var. Mallarını, mülklerini bırakıp, hanılarını, hanumanlarını geride terk edip, muasır İslam coğrafyasının çağdaş firavunları gibi, saraylarını kendileri olmadan viraye, viradeye, gidişleri arkunda Onlar ölecekler zalimler gidecek fakat ne yeredir ağlayacak ne göğü ağlayacak onların ardından bilakis muzdaripler kurtulduk Allah'ın bir zalimden diye sevinecekler Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam okuduğum bu son ayeti tefsir ederken buyuruyorlar ki zalim gider onun ardından yer, gök ağlamak şöyle dursun. Yer de sevinir, gök de sevinir. Ehli imandan birisi ahirete irtihal edince, yer ağlar, gök ağlar. Yeryüzünde namaz kıldı, secde ederken başımı koydu, seccade ağlar. Başımı okşadı, yetim yavrular ağlar. Fakir ağlar, fukara ağlar. Gari Ağlar Kurbalar Semada melekler alar amelinin yazıldığı defteerler alar Mümin gidince ardından yer yüzü ağlar bahçesinde ettiği Mısırlardan giy de hayatımı sürdüren kuşlara alar kediler alar hayvanlar alar Müslüman gidince yer yüzü alar. Efendimiz Ali sallallahu aleyhi sallamun asabından saat bin Mu'az vardı diye Allahu amin. Hem etme halemesinde yanar, kolundan bir darbe alır, ellerini kaldırır. Allah Azze ve Celleye yanarken niyara. Eğer mekeleri Hazreti Muhammed aleyhisselamın üzerine bir daha gelecekse ana şifalar ver, yine kalkayım. Geldikleri zaman şu beden. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a, onun davasına siner olsun Allah'ım. Eğer gelmeyeceklerse, Hendek'te yaralanan sadını şükerasıyla al da huzuruna şehit olarak geleyim Allah'ım. Saat bin Muaz radıyallahu anh Efendimiz aleyhisselatu Vesselam O bir meclise gelince ashabına kumû ilâ sehid hükû. Efendimiz geliyor. Ensar'ın kahramanı Sa'd geliyor, onun adına bir alimi, bir büyük Müslümanı tazim etmek için ayağa kalktınız. Dediği saat bin Muaz, Allah'ın huzuruna gidince, aleyhissalatü vesselam'a Hazreti Cebrail geliyor. İhtezze'l arşkuni limauti bin muaz. Ya Muhammed, arşa bütün melekler toplandı arş ala titriyor. Hz. Muaz'a üzülüyor melekler. Semada gözyaşı var. Büyük bir Müslüman ruhuyla kainatın sahibine <gülüyor> itica ediyor. O halde bakarsanız, dönerseniz başından beri hafiseye. Bir tarafta zalimler var. Onlar gidince yer sevinir, gökler sevinir. Saat bir Muaz'lar ruhlarını teslim edince Sema'da melekler, yerde yetim yavrular, fakirler, kim kimsesi olmayan, ağla ağlananlar. Onlar da öyle bir hayat yaşamalı ki, son anınıza geldiğiniz zaman, Tetenezzaru alayhimu'l malaike en la takhafu ve la tahzanu ve ebshiru bi'l cenneti allati Sizi sevindirecekler, size cenneti gösterecek melekler. Siz güleceksiniz, gülerek gideceksiniz. Fakat sizin naşınızın ardından bir şehir ağlayacak, yer ağlayacak, gökler ağlayacak.